Blessings upon you, mercy of Allah and blessings. Inna al-hamdulillah, nahmduhu wa nasta'inu wa naghdu billahi min shuroyankusna wa min syyadamalina. Men yehdi Allah, falamudillah, vmen yudill, falahadillah. an la illallah, Allah'ın selamet hepinizin üzerine olsun. Geçen derslerimizde velayet konusunu biliyorsunuz dişledik. Velayet konusu sahabe döneminde veya tüm peygamberlerin hayatına baktığımız zaman peygamberler olsun ve onların kendilerine iman eden ashabı veya sarı olsun imanda kelime-i şehadeti söz ile getirdikten sonra imanlarının ve amellerinin sıdkı doğruluğunun bir işaretidir. Velayet. O da nedir? Allah'tan gelene kulak vermek, işitmek ve itaat etmek onun gönderdiği peygambere uymak ve o peygambere yardım etmek, o peygamberi mansur etmek, yani muzaffer etmek. Şimdi bu iki şart nedir? Velayetin temel iki rütbüdür. Yani daha da özetlersek, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, velayetin tercümesi özüdür. Ama bunun diğer şartları, siyasi olan velayet, itikadi olan velayet, e, imani olan velayet, sevgide velayet, muhabbette velayet gibi konular ve yani, meseleler ise e, ayrıca bu velayetin tübeleri ve olan e, kavramlardır. Biz sahabeyi ve e, ondan sonra gelen ilk Müslümanlar yani kendilerinden sonra gelen ki Peygamber Efendimizin onlarla ihsanla uyanlar dediği insanlara baktığımız zaman Allah'ın rızası için insanların kınaması asla onları yollarından çevirmiyordu. Yani eğer bir hayır amel işleyeceklerse Allah'ın emrettiği veya nehyettiği bir şeyi yapılması hususunda emretmeleri gerekiyor. O nehyetme, nehyetmeleri gerekiyorsa Ebu Zer'in dediği gibi enseme kılıç da koysanız yani bu ensemin üzerine kılıcı koysanız kesmek isteseniz bile o anda bile eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şey söylemişse ve o şeyin tebliğ edilmesini bizden talep etmişse, ben onu her şeye rağmen, yani buna rağmen de yaparım dediği gibi. Onun için velayet, velayetin türü, velayetin nevi veya velayetin yönü asıl imanın pusulası oldu işte. Velayetin kıblesi eğer Allah ve Rasulü ise, o mümindir. Ama velayetin kıblesi Allah ve Rasulü'nün dışına yönelikse, o değildir. Ya kafirdir ya müşriktir. Fakat bu velayeti taksim etmişse kişi, yani hem Rabbi arasında, hem de tahutu arasında bu velayeti taksim etmişse, hem Allah arasında, hem şeyhi arasında, hem lideri arasında bu velayeti, muhabbeti, sevmek ve nefret etmeyi taksim etmişse itaati korkmayı Allah veya herhangi bir kullardan bir kul arasında veya sistemlerden bir sistem güçlerden bir güç arasında bunu taksim etmiş bir kısmını Allah'a bir kısmı da onlara vermişse bu insan münafıktır. Yani kafirdir. Onun için Allah Azze ve Celle bakın ne diyor kitabında Estaizu Billah بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ ''O münafıkları müjdele.'' Kim o münafıklar? اَلَّذ۪ينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ min ذُونِ الْمُمِن۪ينَ Kafirleri, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinen o münafıkları sen müjdele ey Resulüm ama neyle müjdeleyeceğiz? Allah'tan onlara çok şiddetli bir azabın olduğunu Allah -u Teala diyor ki onlara müşteleyiz. Evet. <müntülüyor> beşirü'l münafikin ellezîne ellezîne beşirü'l münafıkîne bi enne lehum elime. elîm. Tabii bundan daha önce bir ayet-i kerime var. Bu ayeti-kerimeden hem kafirlerden söz edilir hem münafıklardan söz edilir. Onların halini Allah Azze ve Celle önce imana girme, sonra küfre girme, sonra imana girme, sonra tekrar küfre, sonra tekrar imana, sonra tekrar küfre. Yani daha önce izah etmiştik ya, Musa Aleyhisselam'a iman, sonra ona küfür, sonra İsa'ya iman emrediliyor. Ona inanmıyorlar, ona küfür ediyorlar. Sonra Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman emrediyor, ona iman etmiyorlar, ona küfür ediyorlar. Bunların hali anlatılıyor. İnne levin aamano thumma kafarû thumma aamano thumma kafarû thumma izdâdu kufran lem yekunillahu li yaghfira lehum ve O iman edip sonra küfre girenler sonra iman edip tekrar kafir olanlar ve sonra küfürlerinden daha da azıp ileri gidenler var ya lem yekunillahu li yaghfira Allah hiçbir zaman asla onları bağışlayıcı değildir. وَلَا لِيَهْدِيهُمْ طَرِيْسَ بِيْلَى Onları kendi yoluna, hidayete gidecek bir yola da iletmez. Ondan sonra buyuruyor ki, بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ O münafıkları müjdele. Burada onlara Allah Azze ve Celle haber verirken, verilen haberin onları daha çok üzmesi, onları daha çok üzüntüye sevk etmesi açısından, Onlara haber ver demiyor, onları müjdele. Beşşir, müjdele, hiç insan azapla müjdelebilir mi? Beşşiril münafiqîne bi'anne lehum azâben elîmâ. Onlar için şiddetli, acı verici bir azabın olduğunu onlara müjdele. Kim o münafıklar? Ellezîne yettehidûne l-kâfirîn el-evliyâe min dûni l Müminleri bırakıp, müminleri terk edip, kafirleri, velileri, muhabbetlerini yönettikleri, övgülerini yönettikleri, üzerlerinde hassasiyetle durup incitmek istedik, istemedikleri o kafircikleri, o tağutlarını sevip de müminleri sevmezler. اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ Onlar o müminleri aşağılamışken, onlar o müminlerin dinleriyle alay ederlerken, onlar müminlerin ezanlarıyla, ki Medine'de münafıklar yapıyordu, biraz sonra ayette gelecek göreceğiz inşallah. Münafıkların ve Yahudilerin ehli kitaptan, Hristiyanların Müslümanlarla alay etmelerine rağmen, Müslümanlar içerisinden bazı kimselerin nifaka girip onları dost ve veli edilmesini, Allah-u Teala diyor ki, onların katında şeref, izzet, yükseklik, e, bir nam, bir paye mi arıyorlar? Peki la izzet nedir? İnsanı koruyan, insanı aşağılanmaktan, düşmekten, ayaklar altında kalmaktan kurtaran bir kuvvet, bir güç. İzzetli olduğu zaman insana kimse dokunamaz. İzzetli olduğu zaman o cesurdur. İzzetli olduğu zaman boyun eğmez. Yani kuvveti, izzeti, şerefi boyun eğmemeyi ve e, otorite sahibi olmayı veya insanlar üzerinde egemenlik sahibi olmayı böyle bir hakkı, böyle bir imkanı gidip de kafirlerden mi talep ediyorlar? <gülüyor> Onların katında mı izzeti talep ediyorlar? İn fe innel izzete lillahi cemi'a Yani onlar bilsinler ki şüphesiz izzet ancak Allah'ındır ve Allah katındadır. İzzetin tamamı, niye izzetin tamamı? تُعِزُّ مَنْ ve وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ Ey Allah'ım sen dilediğini aziz kılarsın ve dilediğini de delil kılarsın. بِيَدِكَ الْخَيْرِ Hayır senin elindedir. Aaa! Kimin elindeymiş hayır? Kimin? فَسْتَبِقُ <gülüyor> الْخَيْرَاتِ <gülüyor> Hayır kimin elinde? İzzet kimin elinde? Allah'ın elinde. O zaman ne diyor? Avrupa birliğine girme, bir birliğine girmenin İslam'ın lehine olacağını söyler bazıları. Veya kafirleri övmek, kafirlerden, münafıklardan yana olmak. Tüm dünyada İslam'da savaşan, laik, kafir, müşrik, putperest, medeniyetlerin ve güçlerin ve kuvvetlerin yanında yer alırcasına, bu kafiri kendi ırkından olduğu için, bu kafiri kendi vatandaşı olduğu için, bu kafiri kendi vatanını yöneten idareci olduğu için, o kafirlerle beraber olduğunu ve o kafirlerle beraber İslam'a karşı harbettiğini ettiğini görmemezlikten gelen münafıklar için allah ediyor. Teala diyor, بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيمًا اَلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءً مِنْ دُونِ الْمُمِنِينَ اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ ج تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ Sen dilediğine aziz ve yüce kılarsın. Aziz, muvahid demektir. Allah Allah. Aziz, muvahid demektir mümin için. Allah için de ehad'dır. Azizdir yani ehad'dır. Azizdir yani samettir. Azizdir yani ahirun fevka ibadihi kulların üzerinde kahredici azamete ve kuvvete güce sahiptir. Kardeşim, şimdi يَهْلُقُ مَا يَشَى Dilediğini halk eder. يَفْعَلُ مَا يَشَى Dilediğini yapar Allah. Sünnetullah şöyle kainata bakın. İnsanların güneş doğmasın demesiyle güneşin doğmadığını gördünüz mü hiç? Batmasın demesiyle güneşin batmadığını gördük mü? Görmedik. Niye? Çünkü bu Allah'ın sünnetine dahildir. İnsanın iradesi fiiliyle dahil olan bir şey değildir. Dolayısıyla Allah'ın iradesinde olan kalplerin Allah'ın iki parmağının arasında olan Resulullah öyle tanımlıyor. Ama bizim parmağımız gibi değil. Ama organ değil. Allah'ın sıfatıdır parmak dediğimiz zaman. Sıfat organ değil. Organ anlarsanız kafir olursunuz. Onun için Resulullah arasında ki kulların kalpleri Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Rahman'ın iki parmağı arasında yukallibuha keyfe yaşa. Dilediği gibi ne yapar? Çevirir, evirir. İsterse onu muhdi, muhtedi kılar. istese onu dal kılar. Hidayet edilir veya onun dalaleti saptırır. Allah'ın iradesi, meşiyeti. Evet. Onun için Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcasının imana gelmesini çok istemesine rağmen Allah azze ve celle ne demiştir? İnneke la tehdimen ahbebte. ولكن الله يهدي من يشاء سن dilediğini hidayete erdiremesin. ولكن الله يهدي من يشاء. Fakat Allah dilediğini hidayete erdirir. Bunlar kafirler hidayete gelsinler diye. Bunlar kafirler müslümanlara karşı merhamete gelsinler diye. Yumuşasınlar diye bunu yapmak isterlerken münafık olduklarının acaba için farkında değiller. Yumuşamasınlar bize karşı, niye yumuşuyor kafirler bize karşı? Niçin kafirlerin size yumuşak bakmasını istiyorsunuz? Cihad etmek istemediğiniz için, ölümden korktuğunuz için korkak bu Müslümanlar, namazın, tevhidin hakikatini anlamamış insanlar, izzetin hakikatini anlamamış olan insanlar, sahabeni, sahabeyi över, sahabeyi över, gözyaşı döker, gözyaşı döktürür, ağlar, ama sahabenin niçin öldüğünü, neden ölmek istediğini ve ölümü dünya hayatına ve dünya lezzetlerine niçin tercih ettiğini anlayamamıştır. Neden? Çünkü izzetin ne olduğunu anlamamıştır onun için. Eğer izzeti anlasaydı, sahabe gibi onların karşısında dikilir, sahabe gibi onların karşısında kıyam eder, ölür ve Allah katında izzeti talep ederdi. Sahabe ölerek izzet sahibi oldu, Müminler ölerek şehadetle izzet sahibi kıldılar bu dini ve ümmeti ama biz ölümden kaçarak aziz olacağımızı zannediyoruz. Hiç kimse bunu zannetmesin ki bunun adı zelildir ve zillet Bu zellil zillettir ve zelillikten başka bir şey değildir. Bu bakımdan izzeti kavramayan insanlar acaba kelime-i tevhidi söylerken ne söyledikleri farkında olurlar mı? için Biyedikel hayır, <gülüyor> hayır ancak senin elindedir ya Rabbi. Peki la, müminlerin rahat yaşaması, huzur içinde yaşaması, efendim saadet içinde yaşaması, dinlerinin aziz olmasını talep ettiğiniz zaman bu hayrı size kim verecek? <gülüyor> Layık demokrat ülkeler, hükümetler, devletler mi verecek? İslam'la savaşan güçlerin karşısında, onların kapısında dilenerek mi siz İslam'ın izzetini ve şerefini koruyacaksınız? <gülüyor> Hiçbir zaman böyle olmuş mudur? Hiçbir zaman böyle olmamıştır. Nuh Aleyhisselam 450 yıl davette bulundu. 450 yıl nebilik yaptı. Rasul, Nebi. Ama kurtulmak isteyenler Mü'minler zayıf olmalarına rağmen Nuh'un gemisine bindiler. Zamanımız Nuh'un tufanından daha şiddetli bir zaman. Ve o zamanın fırtınasından, o zamanın tufanından çok daha şiddetli. O Allah'ın rahmetiydi, o tufan. İnsanlığa Allah'ın aslında rahmetiydi ama bugünkü tufan, Azap cinsinden gazap cinsinden bir tufandır ki insanların hem dinlerini, hem namuslarını, hem ırzlarını, hem hayatlarını, hem ibadetlerini alt üst ediyor. İşte bu tufandan kurtulmak isteyen Hazreti Muhammed'in gemisine binecek, Hazreti Muhammed'in ümmeti olma dairesine girecek. Hayvanlar, kuşlar, kurtlar, böcekler, her birinden bir çifti al dedi Allah Azze ve Celle ve gemine koy dedi Nuh Aleyhisselam'a. allah Teala değil bizi hayvanları, köpekleri, itleri, inekleri, koyunları, keçileri affederiz, eşekleri bile kurtaracak olan bir kurtuluş ve izzeti kendisine kullukta ve kendisine hakikaten tevhidle ibadette olduğunu bize haber verdi. Kuşlar bile kurtuldu. Onun için... Geçen bir dersimizde söz konusu olmuştu, onu burada da başka bir şekilde size aktarmak istiyorum. Allah Azze ve Celle av köpeklerini veya av, ava gönderdiğimiz kuşları, hayvanları, yırtıcıları avınızın üstüne gönderdiğimiz zaman onları Allah'ın bize öğrettiğinden öğretmemizi bize emrediyor ve bizden bunu istiyor. Yani... Besmele öğretilmiş olan bir köpek, bir tazı, besmele öğretilmeyen bir köpek ve tazıdan daha aziz. Onun tuttuğu av alıp yeniliyor ama besmeleyle gönderilmeyen bir şahinin, bir atmacanın, bir köpeğin tuttuğu av yenilir. Neden? Çünkü izzet Allah'ın ismindedir.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 Allah'ın emrinde, Allah'ın kudretinde e Allah'a itaat etmiş değil miydi? Onun için biz semaya ve yerlere gelin dediğin zaman, dediler ki, اتَيْنَا بَاِعِينَ itaat ederek sana geliyoruz Rabbimiz dedi gök ve yerler. Gökte ver ve yerde Allah dilemeden bir şey olur ve dilemeden, o dilemeden, o halkını dilemeden, halk edilmesini, var olmasını irade buyurmadan, Hangi kafir Allah'ın kuvvetinin ve kudretinin, azametinin üstüne çıkar, izzetinin üstüne çıkar ve Müslümanlara zarar ve halk edebilir? İşte imanımızın zaif noktası burada Müslümanlar. Kafirin Allah'tan önce zararı ve faydayı halk edeceğini iman ediyoruz. İşte bu küfür mutlakın bizzat kendisi. Bu şirk-i ekberin bizzat kendisidir. Müslümanlar bu şirkin içerisine girmişlerdir ve bunu anlamıyorlar. Onun için cihad olmaz, onun için zillet devam etmekte, onun için Bosna'da cihad olur, C Cezayir'de cihad olur, dünyanın hiçbir yerinden giden Müslüman görmezsiniz. Kaç kişi gidiyor? Bugün aslında savaş oradaki insanlarla değil, bir savaş İslam'ladır. Bir Amerikalı, şu anda Amerikan vatandaşı gelen sürekli derslerinde, iki dersimizde zannediyorum, anlatıyorum bu insanı, Bessem Tîbi bu Lübnanlıymış. Bu son Avrasya isimli bir dergide araştırma dergisinde bunun makalesi yayınlandı. Bu içinde bulunduğumuz ay. Orada diyor ki radikal İslamcıların Bosna'nın arkasında durmalarının nedeni Bosna'yı Balkanlardaki İslam'ın yayılmasını istedikleri için istismar etmekteler ve bunu yem olarak kullanmaktılar diyor. Tabirine bakın adamın. Bosna yem olarak kullanılmakta. Ne için? Balkanlarda İslami bir direnişin kıyamın başlatılması için diyor. Şu dikkatli tespite bakınız. Ama tavsif yanlış, vasfetme yanlış, tespit doğru. E adam azıcık kımıldamamızdan dahi bunu anlıyorlar. Fakat biz hala diyoruz ki onların dostu olan bizim de dostumuzdur. Böyle şey olmaz. Biz bunu söylemiyoruz. Evet. Demek ki onların katında mı izzet biliyorlar, İzzetin tamamı Allah'ın katındadır. Allah izzeti vermeyince, Allah izzeti halk etmeyince sen kafirin elinden o Allah'ın kudretinde olan ve Allah'ın vermediği izzeti nasıl alacaksın Müslüman? Var mı buna gücün? Yetmeyecektir kimse o bakımdan, bu insanların içinde bulundukları nifakın farkına varmamaları, gerçekten belki hepimizin başına çok büyük bir bela ve musibetin gelmesine neden olacaktır. Allah bizi onların topunun şerrinden muhafaza eylesin. Evet, dersimizde bazı şeyler vardı demiştik, hususlar, velayetle ilgili. Velayeti tahkik ettirmenin şartları, Muhtelif ama burada biz 8-9 şart zikredeceğiz. İnşallah kısa geçmek istiyorum. Bir, Allah'ın kitabını çok iyi öğrenmek ve o kitabı çok çok okumaktır. Velayetin kapısı buradan başlar. Tabi La İlahe illallah Muhammedur Resulullah dedikten sonra Kur'an'ı tahsil edeceğiz. Ve Kur'an'a göre hareket edeceğiz. Kur'an'ı müfsitlerin, mudillin, dalilin, heva ehlinin, bid'at ehlinin haricilerin, sapkınların, mealcilerin anladığı gibi anlamayacağız. Açıkça söylüyorum. Meal Kur'an'ı yaratmaya çalışanların, haşa, meal Kur'an'ı ortaya koymaya çalışanların dini ve anladıkları gibi anlamayacağız. Bu kitap Allah'ın kelamıdır. Bu kitap Allah Resulü'ne inmiştir. Allah'ın Resulü'nün yaşadığı ve anladığı, tefsir edip açıkladığı gibi anlaşılabilir. Bunun dışında bir anlayışı Kur'an'a sokmak dalalettir ve sapkınlıktır. Onunla beraber Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine sarılacağız ve sünnet üzere hareket edeceğiz ki Kur'anla beraber sünneti hayatımızda yaşamazsak Allahu Teala bizi ya kendisinden ayırır ya da Resulü'nden. Kendisinden ayırırsa Resulü'ne de kavuşamazsınız. Resulü'nden ayırırsa kendisine kavuşamazsınız. Çünkü Kur'an sevildikçe ve Kur'an öğrenildikçe, tahsil edildikçe onun bereketi, onun hayrı görülür. Allah'ın lütfu artar, Allah'ın size olan gönderdiği hayrı, feizi, bereketi çoğalır. Yoksa Kur'an-ı Kerim'i hayatının dışına itmiş olan bir insan, başka şeylerle ömrünü heba eden ve ömrünü harcayan bir insanın ibadetinde de hayır ve bereket yoktur. İkinci esas, sahih ve ihlaslı bir imana sahip olmak. İmanını şitten bid'atlerden veya dalaletlerden temizleme. Bunlar olmayınca velayet kavranmıyor, dikkat ediniz. Yani insanın gözü kör olunca nasıl bir hakikati, bir, bir cismi veya bir eşyayı, şeyi göremez? İşte iman da parlak olmaz, berrak ve hakikati, hakikat üzerine olmasa, o zaman da insan velayet meselesini, velayet olayını kavrayamaz. Üçüncüsü Müslümanlar arası, ehli tevhid arası çekişmelerden, kargaşalardan, kavgalardan, münakaşalardan ve zıtlıklardan, tıplaşmalardan kaçmak. Müminler kardeştir. Ehli tevhid olan herkes kardeştir. Ve birbirlerini sevmeleri, birbirlerine yardım etmeleri, muhabbet beslemeleri gerekir. Bu da velayete giden yollardan ve şartlardan bir tanesidir. Bu da olmazsa velayet yine tahakkuk etmeyecek. Yani birçok şartları tahakkuk ettirdiğinizi düşünelim. Diyelim ki siz Allah'ı sevdiğinizi çok söylüyorsunuz veya çok sevdiğinizi ifade etliyorsunuz, Resul'e tabi olduğunuzu söylüyorsunuz, efendim şeklinizi şemayrı şal var giyiyorsunuz, sarık sarıyorsunuz, sakal bırakıyorsunuz ama mümin kardeşlerinizi sevmiyorsunuz. Mümin kardeşlerinizi sevmiyorsunuz. O zaman bu velayete giden yolları tıkamıştır. Niye? اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونِ اِهْوَتُمْ Müminler ancak müminler kardeştir. Müminlerin dışında kimse müminlerle kardeşlik sınıfına giremez. Ve müminler de kafirler ne yapamazlar? Kardeşler edinemezler. Allah Azzeyü için وَاَتَسِمُوا بِحَوْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا buyurmuştur. Allah'ın size göndermiş olduğu o ip aslında burada halat anlamındadır, kendir anlamındadır. Fakat bu istiare sanatıdır. Mecazi olarak kullanılmıştır. Allah'ın dininin korunması için Allah'ın o gönderdiği emanetlerine ve emirlerine sımsıkı sarılırız. Kimisi buna cemaatler, müfessirlerden, kimisi buna Kur'an-ı Kerim demiştir. Tamam mı? Kimisi buna icma demiştir Müslümanlardan. Ama her halükarda bu Allah'ın dininin korunması için ne kadar sebep ve vesile varsa onların hepsine yapışmaktır. Bunları terk etmemektir. Şimdi düşünün. Koca bir nehir üzerinde halat çelikten gerilmiş bir köprü düşünün. Onu halatların tek tek koparın koparın o köprü gümbür gidilir diye göçer, düşer. Koptukça bir tanesi koptuğu zaman artık öbürleri tehlikeye girmiştir. Niye o tek halat ince iplik kılcal tel bir tek tel mesela 5 6000 bin telden oluşur o diyelim. Onun bir tanesi koptuğu zaman o köprü tehlikeye girmiştir. Bırakın arada siz üç tanesini, beş tanesini, dört tanesini koptuğunu e, farz edin, tehlike daha da artmıştır. Adam namazı terk ediyor, orucu terk ediyor, sakalı terk ediyor, hicabı terk ediyor, hacı terk ediyor, zekatı terk ediyor, Efendim, infakı terk ediyor, müslümanlara yardım terk ediyor. müslümanlar için üzülmeyi terk ediyor, müslümanlarla beraber se sevinemiyor, sevinmeyi terk ediyor. Allah müminlere bir lütufta bulunduğu zaman o sevinmiyor. Bakın münafıkların arametlerinden bir tanesi de budur. Müminlerin başına bir felaket geldiği zaman üzülmiyor. Bu da münafıklığın alametlerinden ve imanın zahvindandır. Walla tafarruku sakın ha sakın fırka fırka olup görünmeyiniz. Adam diyor ki kardeşim ihtilafta rahmet vardır. Nasıl kullanıyor bu ifadeyi? İhtilafı ümmetin rahmetin, ümmetin hangi ihtilafı rahmettir ama nerede ihtilafı rahmettir? Yani param parça olmaz. Müslümanların Türkiye'de on bin tane şehrin olması ümmetin rahmeti midir bu? Rahmet. Eğer böyle bu kavga, bu çekişme, bu kin, bu nefret, bu buğuz, bu hıq, ondan sonra bu gıybet, bu birbirimize karşı olan saldırganlığımız eğer rahmet olarak adlandırılacaksa haşa, Allah'ın dini böyle değildir. İslam'ın böyle bir rahmeti yoktur haşa. İslam'da böyle bir şeye rahmet denmez. Demek ki Müslümanları seveceğiz, onlara muhabbet besleyeceğiz. Dördüncüsü, hayır ehli olan her müminle Allah yolunda çalışmayı ve Allah yolunda bir şeyler yapmayı dileyeceğiz. Ve o niyette ve o azimde olacağız. Beşincisi, müminlere karşı, kardeşlerimize karşı her ne kadar kusur sahibi olursak olalım, ben ona, o da bana, birbirimize tahammül edeceğiz, birbirimizin kusurlarını büyütmeyeceğiz... Birbirimizi seveceğiz, birbirimizin sırrını ketmedip onu yaymayacağız. Birbirimizin ayıplarını ve kusurlarını girip insanlar arasında anlatmayacağız. Çünkü müminler bunu kendi aralarında koruyamazlarsa, şeytan gelir onların ağzından alır, müminleri kafirlerin yanında kolay konuşturur. Müminlerin sırrını saklayamayan imanını da muhafaza edemez. Niye? sır saklayamayan işkence gördüğü zaman hemen konuşur. Sır saklamaya, söz taşınmamaya ve müminleri birbirlerine düşürmemeye azami derecede gayret göstereceğiz. Onun için selamet-ü sadr yani göğüs göğüs selameti, kalbin selametidir. Bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şuradan birisi çıkıp gelecek işte cennet ehli birisini görmek istiyorsanız ona bakılacak. <gülüyor> bir adamcağız çıkı geldi, çıka geldi. Resulullah bir cemaatte oturuyordu. Bunu Ahmed İbn-i Hanbel rivayet ediyor. Abdullah i̇bn Amr hadisidir. Geldi diyor, sol terlikleri diyor, yani sandaletleri sol elindeydi. Sakallarından su damlayıp geliyordu. İkinci gün tekrar aynı şeyi söyledi. Kim cennet ehlinden bir kimseyi görmek istiyorsa, şuradan çıkıp gelecek olan kimseyi görsün, ona baksın dedi. İkinci gün aynı insan çıkar. Üçüncü günde aynı şeyi söyler, üçüncü gün yine aynı insan çıkar. Bu sefer şey kıskanır, Abdullah i̇bn Amr kıskanır, der ki bunun ameli nedir ki acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Kim sizden men erâde en yanzura? İla rəzülün <gülüyor> min ahlıl cenneti, fan fal yanzu ila min yatlğu min ha Rasul oradan çıkıp gelene baksın dedi. Dedi ben namazdan sonra Resulullah'ın cemaatinden sonra peşine takıldım bu insanın gittim. Dedim ki ey falan kimse benimle babam ve benim aramda bir hadise var. Babamın evine gitmemeye işte üç gün yemin ettim. Halbuki yemin ettiği falan yok. Babamla benim aramda bir hadise oldu. Yemin ettin babamın evine gitmemeye. Ne olursun ben... Diyor ki o sahabiye ben işte Allah ben annem babamla üç gün konuşmamak üzere yemin ettim gitmemek üzere sizde kalabilir miyim diye sahabe de hay hay diyor buyur tabi kal diyor. Bir gün yatıyor bakıyor kalkıttığı ibadet falan ettiği yok. İşte dikkat ediyor sürekli üç gün gözetliyor. İlk gece hiçbir şey yok kalktığı zaman sadece... لَا اِلَٰهَ اِلَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَر۪يكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَا الْحَمْدُ وَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِرٍ diyor, bu tarafa yatıyorsa, öbür tarafa çeviriyor kendisini, uyuyor. Hayret ediyor. Bir şey çıkmadı, bir şey. İkinci gecede, yine bekliyor, gözetliyor, hakeze aynı şey. Üçüncü gecede uyuyor ve üçüncü gecede gözetliyor, bekliyor, uyumuyor. Hakeze aynı şeyi yapıyor. Uyanıyor, işte tesbihatta bulunuyor. Ve tekrar uyuyor. Sabahleyin dayanamıyor. Diyor ki, o sahabinin ismini vermiyor. İlginçtir. Ey falan diyor. Ben diyor aslında annem babamla aramda hiçbir şey yoktu. Fakat Resulullah böyle böyle söylediği için senin hakkında merak ettim. Çok istedim. Acaba sen ne amel ediyorsun diye? Ne yapıyorsun diye? Merak ettim. Onun için buraya geldim diyor. Sen bana bunun sırrını anlatır mısın? Sen hiçbir bir amelinde görmedim. Ne gece namazı kıldın, ne teheccüd kıldın. Diyor ki, evet benim çok namazım, çok ibadetim yok. Amma ve lakin diyor enni la ahmilu fi qalbi gillen li ahadin minel muslimin fakat ben kalbimde müminlerden, müslümanlardan hiçbirisine karşı kin, haset ve buğz beslemem. İşte ha diyor Abdullah İbdi Amr i̇bn Laz. demek ki senin bu derecene vasıl olman bundanmış diyor. Allah Resulü bunun için sana bunu söylemiş. Şimdi Anladık mı Selametu ü sadr göğsümüzün Müslümana karşı hık ve kin beslememesi gördüğün zaman, gördüğün zaman o kardeşinin yüzüne gülmen, muhabbet beslemen derdini, halini, hatırını sorman onunla hemhal olman kardeşlik bu ya, E bu tahakkuk et sevgi olmazsa muhabbet olmazsa, münasara olmazsa teyit olmazsa, yanında durman olmazsa sen Müslüman'ı böyle Sevmezler Müslümanı yalnız bırakırsan, sen Müslümanı terk edersen, Allah da bizi terk eder, Allah korusun. Ama her halükarda, her şeye rağmen e, sınırları sevgi ve muhabbet dairesi içerisinde tutmaya gayret etmeye çalışacağız. Birisi bir gün Abdullah i̇bn Abbas'a söver, yine bu selamet-ü sadr, göğsün ve kalbin müminlere karşı selamette olmasın, söver. O da der ki ''inneke leteşdimuni'' ''şetme'' diyorsun bana yani beni kınıyorsun veya azarlıyorsun veya dilini uzatıyorsun bana ''inneke leteşdimuni'' ''sen bana sövüyorsun ama'' Belki inne fiyye 3 seleb hisal. İnne fiyye 3 hisal. Bende 3 tane haslet var. Yani bana severken bak bunları bilesin. Nedir o? Birincisi innile ati ala alayeti fi kitabillah felawidtu an jami'an nasi ya'lamuna ma a'lamu. Ben Allah'ın kitabından olan ayetlerden bir ayeti okurum. Okuduğumda veya onu öğretip hikmetlerini anladığımda dilerim ki bütün insanlar aynı benim anladığım gibi onu anlasınlar. Bu bir Bunu adayız. İkincisi ve inni le'smeu bil hakimi min hukkamil muslimine ya'dilu fi hukmihi فَأَفْرَحُ ve لَا اُقَادِي اِلَيْهِ اَبَدًا Ben, Müslümanların yöneticilerinden, kadılarından, emir ve hakimlerinden herhangi birisinin adil bir hüküm verdiğini duyduğumda öyle sevinirim, öyle sevinirim ki bilemezsin. Hatta öyle ki diyor, belki ben onun hakkını hiçbir zaman gidip de eda edemem. üçüncüsü ve inni leesmau bil gayfi kad asaba al balade min bilad al fa fa ve ma li İmam Taberani rahmetullahi ve el Heysemi bunu mecbur zevk zikretmiş. Ben Müslümanların beldelerinden herhangi bir beldede orada hayvanlarım, davarlarım, koyunlarım, develerim olmamasına rağmen oraya yağmur yağdığını, gayf Allah'ın rahmeti yağmuru indiğini duyduğum zaman sevinirim. de bu üç tane şey var. Bana şimdi seversen seversen. Anlaşıldı mı? Böyle bir kalp, böyle bir sevgi, işte o insanları, o insanı tercümanul Kur'an, müfessirul Kur'an yapmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme allimhul kitâbe ve fid din. Ey Allah'ım, Abdullah İbni Abbas'a İb Abbas kitabı öğret ve ona dinde fıkıh sahibi olmasını nasip et. Onu dinde fıkıh sahibi kıl. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin böyle dua ettiği, müminleri böyle seven, Müslümanları böyle seven, Allah'ın hükmünün adil hükmüyle hükmedilmesinden bu kadar sevinen hiç kendisine eline geçen bir şey yok. Yani kendisine benim elime bir şey geçmediği halde de demek istiyor aynı zamanda ayette. Ama şey hadis, o sözde buna rağmen o insan seviniyor ve muhabbetmiş. Ama biz haşa bizim içimizden çıkan bazıları diyor ki onların getirdiği haberlerin hiçbirisi bizi bağlamaz. Onların bize getirdiği haberlerin hiçbirisi bize bağlamaz. Halbuki o insanlar onlar Kur'an'ı ezberledi ve ettiler Onlar ezberlemeseydi bu beyefendiler mi gidip ezberleyip bize getireceklerdi? Bu şekilde Allah'ın nimetini inkar eden Allah Resulü'nün ashabının Allah Resulü'nün onun muhabbetini, sevgisini onun uğrunda hayatlarını, canlarını, evlatlarını ve mallarını yok edecek kadar bu muhabbetini anlamamazlıktan geliyorlar. Niye? Eğer sizdeki ki onlara Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz. Siz eğer Allah'ı seviyorsanız Allah'ı sevdiğinizi söylemek istiyorsanız ve Allah'ın da sizi sevmesini istiyorsanız, sevmesini istiyorsanız bana uyunuz. Başka kimse değil. Bana uyunuz diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için kim onun hidayetine ererse, uyarsa hidayet ermiştir. Kim de ona uymaz, onun yolunu terk ederse dalalete girmiştir. <gülüyor> Yedincisi, kardeşin kardeşini kendisine tercih etmesi. Nedir? وَيُغْفِرُونَ عَلَىٰ اَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ حَصَاسًا 9. suresi 9. ayet kilimedir. Müminleri her şeye rağmen kendi hepsine tercih eder. Ama biz bugün bunu yapmıyoruz. Ben bunu yaptığımı söylemiyorum. Ama bunu yapmak bizim vazifemizdir. Kardeşimizi kendimize tercih etmek. İki ekmek varsa evimde onun evine üç ekmek olmasını dilemek. Evet, benim bir evim varsa bir odası varsa onun evinin iki odası olmasını istemek. Bir elbisen varsa onun da en az bir tane veya ondan fazla olmasını dilemek. Değil mi? Sevinip elde etmediğimiz bir şey etmek istediğimiz bir şey varsa onun da aynısına sahip olmasını veya daha fazlasına sahip olmasını istemek. İman zayıflayınca Müslümanlara böyle muhabbet deseyip onlar için böyle niyetlerde beslemek zayıflıyor. Evet daha önce dedik müminlerin sırlarını saklayacağız, emanete hıyanet etmeyeceğiz. Mümin bize bir şey emanet ettiği zaman söz veya mal veya namusunu emanet ettiğinde, dikkat ediniz. Cihada gitti, çoluğunu çocuğunu size emanet etti, o emaneti koruyacaksınız. Allah'ın indirdiği emanetler içerisindedir. Onun için allah Teala ey iman edenler Allah'a ve Rasulüne hıyanet etmeyiniz. Bildiğiniz halde emanetlerinizle hıyanet etmeyiniz buyurur. Nedir bu emanet? İşte budur. İman, muhabbet, sevgi aslında emanettir ama biz emaneti yanımınıza bırakınız. İşte çıkı içinde bilmiyorum kaç kilo şey veya bilmiyorum kaç parça bilmiyorum ne. Emanet bu mu? Hayır, emanet Allah'tan gelen her şey, Allah'a iman, Allah'a tevhid üzere kulluk, emanetin aslı ve özüdür. Mümin kardeşi hakkında suizan etmemek, yani o insanın bizden hiç haberi yok. İnsanlar arasında o diyorum ki sen hakkında böyle söylüyor veya sana sana böyle yapmak istiyor. Veya o aslında bunu söyledi ama niyeti böyledir, işte böyle kötü şeyi işlemek istiyor. Bu bakımdan Müslümanlara hareketlerini ve davranışlarını bizzat kendileriyle konuşmak, kendileriyle o işi halletmek ve insanlar arasında birisi birisi hakkında suizan ettiği zaman onun o sözünü düzeltmesini istemek ve o hareketini iyiye yormaya çalışmak gerekir. Ha ki biz bilsek ki bu hareketinin ardında kötü bir şey var, bunu bilsek bile onu ne yapacağız, erteleyeceğiz, onu düzeltme vaktine kadar. Yoksa insanlar birbirlerine istedikleri gibi söz taşırlar, söz naklederler, hem o insanın kalbini ifsal ederler, hem sizin aleyhinizde olurlar ve ikinizin arasındaki muhabbet bağını koparırlar. Olur, insandır, zaaf vardır insanın. Ne yapar? Kardeşinin birisini hakkında aslında kötü bir şey dilemeden ne yapar? Sürçülisan eder, konuşabilir. Fakat buna da dikkat etmekte fayda vardır. Bir de işte velayetin asıl temel şartlarından bir tanesi ve velayetin tanımını bize veren bir ayet-i kerimeyi burada verelim inşallah Teala Tövbe Suresi 11 ve 12. ayet-i kerimeler Allah Azze ve Celle buyuruyor ki فَاِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا zakate وَاَتَوُوا الزَّكَاةَ فَاِقْوَانُكُمْ din الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ Eğer o kimseler bu Kimim müfessirler Mekke'de kalan ve hicret etmeyen kimseler hakkındadır. Kimim müfessirlerde ki bu görüşte doğru Medine'de nifak ehli olanların hakkında inmiştir demişlerdir. O da nedir? Fe <gülüyor> entabu eğer tövbe ederlerse. Eğer tövbe ederlerse. Tövbeyi tanımını biliyorsunuz zannederim. Yani estağfirullah tövbe, tövbe ettim demek tövbe değildir. Tövbe bir azim, bir ikrar, bir ısrar, Allah'a söz verme, pişmanlık, günahı tekrar işlenemedir. Tövbe bu. Eğer tövbe ederlerse ve namazı kılarlarsa, tövbe ile beraber namaz. Namazsız tövbe yoktur. Tövbesiz namaz da fayda vermez. Tövbesi olmayanın namazı yoktur. İstigfar etmeyenin, Allah'tan yardım dilemeyenin, Allah'tan affını, mağfiyetini dilemeyenin, günahlarını Allah'a arz etmeyen insanın da namazı yoktur. Allah bizi böyle namaz kılanlardan eylemesin. ve تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَاتَوُوا الزَّكَاتَ Zekatı verirlerse Allah'a, Zekat Allah'a verilir, kulun hakkı mı? Allah'a veriyorsunuz. Fa ikvanu işte o zaman dinde kardeşinizdirler. O zaman onlar dinde kardeşiniz olurlar. Wa nufasidul ayyatli yalemun, bilen ilim sahibi olan ilim nedir? İlim nedir? İlim nedir? İman ve amelin adına İslam'da ilim denir. İman ve amel beraberliğine İslam'da ilim denir. Bu bakımdan Allah Azze ve Celle mü'minleri kast ederek ayetlerinde bilme fiilini zikrettiğinde daha çok ya'lemun kelimesini kullanır. Müminlerin dışında olanları veya hem müminlerden kısmen, kısmen münafıklardan ve kafir veya müşriklerden olanlar içinde neyi kullanır? Yaqilun kelimesini, fiilini kullanır. Demek ki kısmen müminlere de şamil ama genelde öbürlerini kasteden bir ifadedir. Allahu Alem. Ve inneke thû Eğer onlar sizinle olan ahitlerini veya Allah'a verdikleri ahitlerini bozarlar, nükûf geri dönerlerse ba'de ahdihim ahitlerinden sonra yeminlerini bozarlarsa onlar çok yemin ederlermiş Vallahi inna leme'akum derlermiş biz sizinle beraberiz sizinle bir kötülük diremiyoruz ah biz de cihada gitmek istiyorduk ama işte şöyle oldu da işte böyle oldu bahaneler onun için kafirlerin bu şekilde gelip müminlere, münafıkların gelip müminlere yemin etmeleri Kur'an-ı Kerim'de çoktur Vata anufi dinikum. Onlar ahitlerini bozarlar. Bunlar Yahudiler içinde geçerliydi. Yahudiler için, el Kitap, Hristiyanlar içinde. Eğer ahitlerini bozarlar ve geri dönerler de dininizde sizi kınar ve dininize dil uzatırlarsa, fakatilu aimmat el kufri. Kafirler bunlar. Yahudiler ahitlerini bozanlar. فَقَاتِلُوا اَيْمَّةَ الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَا اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ O küfrün imamlarına ve önderlerine karşı savaştınız. Ola ki onlar yaptıklarından vazgeçerler. Şimdi ayet 12 tabi her ne kadar onların fiillerini, davranışlarını bize sergiliyorsa da 11. ayet-i kerimede Müminlerin kardeş olma şartı vardır. Eğer bir mümin günahlarını terk etmiyorsa, ona karşı bir Müslüman günah işlemekten kendini alıkoyamıyorsa, ona karşı olan tavrımızın şeriatta yeri belidir. Muhabbetimiz ameli kadar, düşmanlığımız günaha kadar. Dostluğumuz imanı kadar, adavetimiz ve boksumuz günaha kadar. Eğer bir mümin tövbe ettikten sonra namazı ikame etmede ısrar ediyor ve azim gösteriyor namazı terk etmiyorsa bu insan nedir? Bizim kardeş dairemiz içerisindedir, kardeşlik dairemiz içerisinde. Ama zengin zekatını vermiyorsa bu müminlerin kardeşi değildir. Dikkat edin. Zengin, zekatını fakirlere, yoksullara, Allah yolunda cihad edenlere vermiyor ise, bu insan müminlerle kardeş olma dairesi içerisinde değil, bizim velayetimizin dışındadır. O bizim velimiz değil, biz de onun velisi değiliz. Neden? فَيْخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ Ancak tövbe ederler, neden tövbe edecek? Kafirleri, müşrikleri bir kere ölmüştü ya, o ölmeden bir vazgeçecek. Ey Allahım, ben kafirleri övdüm, münafıkları övdüm, layikleri, demokratikleri, batıcıları övdüm, muhabbet besledim. Ya Rabbi, ben buna tövbe istiğfar ediyorum. Benim günahlarım başla bir daha asla bunları öymeyeceğim, sevmeyeceğim. Namazımı dost doğru kılacağım, tevhid üzere kılacağım, namazı Allah'a yüceltmek ve La ilahe illallahı kainatta ispat etmek için kılacağım. Ondan sonra zekatı varsa zekatını vereceğim. Ondan sonra onlar sizin kardeştedirizdir. Nerede? Dinde kardeşiniz? Herkes kardeşmiş. Hümanizm herkesin kardeşliği. Ama o kardeşlik içinde tek düşmanlık sadece İslam'dır. Laikler, demokratlar ve batıcılar, sosyalistlerin hepsi barıştan yana olduklarını söylerler. Topu yalan söylüyor çünkü kafirler yalan söyler. Topu riyakardır çünkü kafirler münafıklar ve ikiyüzlülerdir. Asla doğru söylemezler. Tek düşman oldukları din İslam'dır. Yahudilik ve Hristiyanlık değil. Tek düşman oldukları Müslümanlar. Tek düşman oldukları kitap Kur'an'dır. Hiçbir layık Tevrat'a, İncil'e düşman değildir aslında gerçekte. Muharrefine söylüyorum. Ama hakikatini inkar ediyorlar, o başka. Ama düşmanlığını, gazabını, kinini döktükleri yer neresi oluyor? İslam'ın sahası oluyor, İslam'ın bahçesi oluyor. Bütün hücumları ve saldırıları İslam. Onun için bunların barış çağrılarına da, bunların uzlaşma çağrılarına, beraber yaşama çağrılarına sakın inanmayınız. Kurt, kuzuyu yiyeceği zaman ona öyle tatlı diller dökermiş ki, ah kuzu sen ne güzelsin, ah kınalı kuzu, ah işte kulakları şeyle kuzu, ah gözleri ne güzel kuzu, işte ah gözlerin şunun gibi, ayakların ceylan gibi, bilmiyorum ne dermiş dermiş, sonra da gelmiş, ham diye yutar onu. Evet, şimdi sizin gözünüzün, kaşınızın karasına bakıyor sizi yutacak olanlar? Hayır, hazırlıyorlar ki yani takılmadan inesiniz diye. Evet, kursaklarına takılmadan indirilmeleri için Müslümanlar. Bu muhabbet hikaye. Hepsi yalan. Evet, onların dişlerini görüyoruz. Ulyâ ehl-el kitâbi dersimize yeni geliyoruz inşallah. Ama uzun gitmeyecek yani Zannetmeyin ki inşallah o uzar. Çünkü bu öbür dersin devamıydı Müslümanlar. Bu istidrakat-ı mafet. Geçmiş derste yapamadıklarımızı idrak etme. Ulyâ ehl-el kitâbi de ki kim diyecek? Kime söylüyor ayet? Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Deki ey kitap ehli Kitap sahibi olanlar. Hel tanqumuna minna illa an billahi unzile unzile min qablu fasiqun. Kur'an'ın tabirine bakınız müslümanlar. Herkes kardeştir diyenler Herkes eşittir diyenler Allah'ın kainatı nasıl eşyayı farklı farklı yarattığını, mümini kafirden üstün tuttuğunu, mümin ben kafirden üstünüm diye inanmadıkça ve söylemedikçe mümin değildir. Gerçek mümin değildir. Söyleyecek biz sizden üstünüz ve ispat edeceksiniz bunu. Ama ispat etmediğiniz zaman hayır olmaz, ispat edecek. Siz bizim Allah'a ve bize indirilene ve ondan önce de indirilene iman ettiğimizden dolayı mı bizi kınıyor ve bizi eleştiriyorsunuz? Yani bizden intikam almaya çalışıyorsunuz. Bunun bir diğer anlamı da onlar dinleri tahrif ettikleri için, kitapları tahrif ettikleri için Allah'ın göndereceği yeni Resulü, mesajı ve risaleti kabul etmeyecekleri için bir nevi bu nasıl oldu da Allah'ın dinini yeniden ihya etmeye geldi diye peygambere gazaplanıp ondan intikam almaya çalışıyorlar. Biz bu, bu dinleri bu kadar tahrip etmişken Allah'ın iradesini haşa hayatımızın dışına bu kadar atmışken şeriatını kastediyorlar tabi. Bu Muhammed geldi sallallahu aleyhi ve sellem tevhidi Allah'ın hak dinini Yine gösterdi insanlara, biz yine insanları yoldan çıkarmaktan e, ne yapacağız? Çıkaramayacağız ki başarılı olamayacağız. Onun için intikam almak kelimesi geçiyor. Nekame. Nekame intikam almaktır, kıskanmaktır. Elinde olanın elinden çıkmasını istemektedir. Yahudilerin sıfatlarından birisi bu. Ve inne ve enne ekzarakum fasikun. Allah peygambere diyor ki, git onlara söyle. Deki ki böyle böyle bunun için mi bize düşman oluyorsunuz? Bili ki sizin hepiniz hemen hemen sizin çoğunuz fasıktır. Yani çoğunuz kafirsiniz. Mümin olanlar hariç. وَاَنَّا اَكْتَرَكُمْ fasikun. Biz şimdi onlara fasikun diyeceğimiz yerde, kafirun diyeceğimiz yerde kardeşlerimiz diyoruz. İhvanuna diyoruz. Allah Allah. Kur'an fasikun diyor, kafirun diyor, facirun diyor. Bu adam Allah'ın ayetinden kafirunu siliyor kitabından. Tacirunu da siliyor, konu da siliyor, konu da siliyor, herkesi müslüman yapıyor. Hocam onlara bilirler ki ama Allah dileseydi onlar da müslüman olurdu. Hayır, Allah, Allah dileseydi demek başka olaydır. Madem Allah dileseydi onlar da müslüman olurdu. Sözleri doğru olsaydı pekira... Onlar niye Müslüman olmadılar? De bunun karşında biz de Müslüman olduk. Allah dilemediği halde mi biz Müslüman olmuşuz? Dilediği halde de onlar Müslüman olmamışlar. Onlar sünnetullah'la şeriatullah'ı karıştırıyorlar. Onu dün izah ettik bir yerde. Onlar sünnetullah'la şeriatı karıştırıyorlar. Onlar zannediyorlar ki şer'i sünnetullah şeriat olsun istiyorlar. Sünnetullah başkadır, şeriatullah başkadır. Eğer Allah o kafirlerin imanını onların ezeldeki ahitlerini galu bela günündeki söyledikleri söze göre amele göre nasıl olacağını bildiği için Allah onların hayatını da ve kıyametini ona göre kalkıtıracak. Onlar biliyorlar mı Allah'ın nasıl onları خلق ettiğini, onların nasıl ne için خلق ettiğini? Onlar bilmiyorlar. Ama Allah sonradan haber verdi Resulleriyle. Sizi bunun için خلق ettim. Size resul ve kitap gönderiyorum. Rasulüme iman edin bana ibadet edin. Kul هل أنبئكم Yani fasık dediği onlara. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Size bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? Mesube ceza olarak karşılık olarak Allah katında bundan daha kötüsünü. Yani size kötü gelecek olanı. Aslında adalettir sizin hakkınızda haktır. Onu size haber vereyim mi? Mellanehullahu ve gaddiba alayhi ve ceal minhum alqirada ve alkhanazira Onlar kimdir? O insanlar ki onlar Allah'ın kendilerini lanet ettiği ve gazap ettiği ve kendilerinden maymunlar ve hınzırlar domuzlar yaratıp on o lanet ettiği kimseler de nedir? Tağuta ibadet etmişlerdir. Tağuta ibadet ettikleri için, ibadet ettiklerinden dolayı Allah onları lanet etti, onlara gazap etti, onları maymunlar ve domuzlar suretine çevirdi. Müfessirler naklediyorlar, hadis kaynaklarında geçiyor. İnsanın maymunlaştırılması ve maymunlaştır maymunlaş, maymunların ile ilgili haberlerin hiçbirisi sahip değildir. Onun için Resulullah demiştir ki hiçbir kavim maymunken insanlaştırılmaz ve insanlar maymunlaştırılmaz. Ama mesk olsa olsa onlardan sonra da kimse yaşamaz. Yani acaba insanlar önce maymun oldular ya Resulullah sonra tekrar mı insan oldular diye sorduklarında veya ben İsrail'den bir kısımları maymun mu oldu, maymuna mı dönüştüler? Bu ayet-i kerimede Allah'ın muradını ancak gerçekten Allah bilir. İsraili haberlerin de gerçekliğine her zaman inanmak doğru değil tehlikelidir Bu bakımdan Allah burada teşbihi kastetmiştir. Kastetmiş olabilir. Bu bakımdan onları dilerse çevirir. Çünkü halk onun elinde. insanlar elinde değil ki kardeşim. Halk, ihya ve imate Allah'ın elinde kudretinde. Dolayısıyla Allah'ın kudretinden uzak değildir. Fakat onları şeklen domuz ve maymun suretinde çevirmiş olabilir. Ahlaken, ahlaken cemaat ve topluluk olarak işlerin en pisini... İşlerin en kötüsünü, amellerin en şerlisini ve şeririni işlemelerinden dolayı ve onları sürekli diğer milletlere benzeme, zengin milletlere, müreffeh milletlere benzeme, müreffeh milletler gibi yaşama, onların düşünce, ahlak ve ideolojilerin sahiplenmelerinden dolayı onlara maymun, içki içmeleri, şarkıcı kadın çalıştırmaları, çalgı aletleri çalmaları ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir başka sahih hadisinde böyle söyler. Ondan dolayı şeklen, amelen, keyfiyet olarak sıfat olarak domuzlaşmış ve maymunlaşmışlardır. Yoksa onları maymuna çevirme ve domuza çevirme doğrudan doğruya ayette kastediliyor. Bu cahaletin. Bu bakımdan Allahu Teala bu ayet gelmedi ki muradı kendisi çok daha iyi bilir. Çünkü ayette teşebb vardır. Bu bakımdan ilmini gerçekten Allah'a havale etmek en doğrusudur. Ulaik şer mekanın ve onlar işte onlar gerçekten mekan olarak yarın ahirette mekanların en şerlisinin sahibi olacaklar ve hak yolda doğru yoldan en uzakta olan sapıtmış doğru yolu kaybetmiş olan kimseler olacaklar. Onlar öyle kimselerdir. Bilirsiniz Brûç suresinde Uktut yani o kuyulara atılan müminlerin kıssası anlatılırken Allah Azze ve Celle şöyle buyurur: "Wama nqamu minhum illa an yu'munu billahi'l aziz hamid. Onlar o Müslümanlardan intikam almak, onları katletmek, onları ateşlerde yakmak istedikleri zaman sadece hamid ve aziz olan Allah'a iman etmelerinden başka bir şey düşmanlık nedeni olmadı. Onlar Allah'a iman ettikleri için o müminleri o kafirler onları ateşlerde yaktılar. ateşlere attılar ve onları ateşte yanarken ve onları ateşte yakarken onlar kahkahalarla gülüyor bayram ediyorlardı. İşte dikkat ederseniz daha önceki Müslüman ümmetlerin başına gelenlerle, Müslüman ümmetler diyorum dikkat ediniz, bizlerin de başına gelenler birbirine benziyor. Ama Allah'ın onlara lütfu ile bizim bize olan lütfu, farklı farklı olabilir. Bu bakımdan bizim İsmail'e, İshaka, İbrahim'e, Peygamber'in hepsine iman etmemiz, Yahudileri çileden çıkarıyordu. Hristiyanları çileden çıkarıyordu, onlar diyorlardı ki ya İbrahim ve İshak bunlar Yahudidir. onlara da diyor bu Hristiyandır.